Dein. Mevla inşallah hayırlara vesile eylesin. Feydınızı, ilminizi artırsın. İslam aleminin gelecek günleri hayırlı olsun. Mevla bizi de hizmetkarlarından, yolunun yolcularından kopmayanlardan eylesin. Batıl çok farklı renklere, ambalajlara bürünüyor, şekil değiştiriyor. Hangi şekle girerse girsin, hangi süslü kelimelerle süslensin. Hangi ambalajlara sarılırsa sarılsın, mevla onu tanıyanlardan uzak duranlardan tuzağına düşmeyenlerden hakkı hak bilerek gönül bağlayanlardan ve ondan kopmayanlardan eylesin. Nasip olursa bu sene ibadet fıkı dedik ibadet fıkı üzerinden yürüyeceğiz. Geçtiğimiz yılın son günlerinde ibadet fıkhına şöyle bir giriş yapmıştık. Belki bugün söyleyeceklerimiz bunun bir bölümünü tekrar olacak. Ama o tekrarda fayda var. Tekrar ilme yardımcıdır. Hafızlığın temel kuralıdır. Öyle diyelim. Bilgi biriktirmenin de kurallarındandır. Ama tekrarı ben değil siz daha çok yapacaksınız. İnşallah bilgi birikimiz oturaklaşacak. Belki burada bir şey daha ben sık sık ilimle meşgul olan kardeşlerimize söylüyorum. İbadet fıkhını bilmeyen hoca değildir. Ne kadar felsefe bilirse bilsin hoca değildir. Ne kadar tarih bilirse bilsin tarih hocasıdır belki. <gülüyor> ama hoca değildir, hoca vasfıyla andığı değildir. Ama hocalıktan öte, söylemizi gelen her müminin ibadetin büyük bir bölümünü, belki ihtisas isteyen alanların değil ama, biz ibadetle iç içe isek her bir fert büyük bir bölümünü bilmek zorundadır. Bilmelidir. Dolayısıyla öğrenmesi de iç içe olmadığı hayat kadar zor değildir. Bir insan iç içe olmadığını, yaşamadığı şeyleri iyi bilmez. İmam Hatip'te okuduğum sıralarda Osmanlıca'ya merak etmiştim. Osmanlıca yazardık, çizerdik o eski metinleri. Rıka hattını, değişik hat şekillerini öğrenmeye, onları okumaya, onların değişik harf stillerinden kavramaya çalışırdım. Bunun üzerine birkaç tane cami cemaatinden insan evde buldukları yazıları bana getirmeye başladılar. Bunların hemen hemen hepsi tapuydu. Tapu ile ilgiliydi. Şimdi oradaki kelimeleri okuyorum ama herhalde yüzde ellisini altmışını anlamıyorum. Sonra öğrendim bir bölümü yer ismiymiş. Şimdi tabi tapu tabirleri de var şeye göre. Ondan sonra dedim ya bakın ben bunları okuyorum ama siz bir şey anlıyor musunuz bilmiyorum. Ben dedim anlamıyorum. Hocam oku oku dediler. Biz gayet iyi anlıyoruz. Niye? Hem kafada tapu şekilleri var hem o yerleri biliyorlar. Biz dediler hiç anlamadığımız yok hele seni oku. Biz dediler seni bulduğumuza ne kadar seviniyoruz. Niye anlıyor o? Onunla iç içe. Ben onunla iç içe değilim. Dolayısıyla ibadetle iç içeyiz. Dolayısıyla birçok insan ticaret hukukunda, kefalet vekalet hukukunda olduğu gibi kapalı mevzular değil, yaşadığımız mevzular olduğu için bunu daha anlayacaktır. Buradan bir şeye daha geçmek istiyorum. Eğer biz hayatın içerisindeki ticareti İslam hukukuna göre yaşasaydık, kefaleti vekaleti İslam hukukuna göre yaşasaydık, cinayet ve suç hukukunu hukubat denilen Suç cezalara hukuku eğer İslam'ın hukuku olsaydı inanın yarı yarıya bizim onun hakkında okumadan bilgi birikimimiz olacaktı. Üzerinde ilave çok kolay olacaktı. Bugün fıkhi konuda bilgi eksikliklerinin çoğu hayatın içerisinde İslam'ın İslam hukukunun yaşamayışıdır. Cenab-ı Allah inşallah bütünüyle Allah'ın ahkamının yaşandığı günleri görmeyi nasip eyler. Bir ayet-i kerime var. Geçen yıl mutlaka paylaşmışımdır. Paylaşmadıysak da paylaşmakta fayda var. Bizi ikaz edicidir. Onun içerisinde de Estağhiz billah şöyle buyuruyor Rabbimiz. E lem yeqnelillezine amenu an taqsha qulubuhum lidikrillahi ve ma nezele min al-haq. Ve la yakunu kellezine utul min qablu fatala alayhim qulubuhum minhum Allah'ın ismi Celali anılınca müminlerin gönüllerinin sevgiyle ürpereceği haşyetle dolacağı hak olan Kur'an-ı Kerim'i hayatlarına yansıtarak ahkamını yaşayarak imanlarına iman katacakları an gelmedi mi? Hitap müminlere Yabancıya değil. Henüz Müslüman olmamışlara değil. ikaz müminlere. Bunun üzerine sahabiden aklıma kaldığına göre İbni Abbas 1, Abdullah İbn Mesud 2 Birkaç yıl geçti diyorlar. Yılları farklı olduğu için. Yani birkaç yıl geçti ki Rabbimiz bizi ikaz etti diyorlar. Demek ki gevşeme yaşandı. Bizde ki ikaz etti diyorlar. Ben o kanaatte değilim. Hepsine hürmetim sonsuz. Ama Abdullah İbni aynı kanatta değilim. Abdullah İbni Abbas'la aynı kanaatta değilim. Niye? Onlar gevşememişti. Gevşememişti. Allah için gevşememişlerdi. Bu ikaz bize. Bu ikaz sonraki yıllara. Neden? Çünkü ayetin kere devamında ne diyor? فَطَالَ alayhimul emed Araya uzun zaman dilimi girdi diyor. Uzun zaman dilimi girdi, kalpler katılaştı diyor. Ben ayetin mealini tekrar vereyim. Sonu üzerine konuşalım. Erem yetnelilzîne âmenû iman edenler için gelmedi mi? En tahşa kulûbuhum li zikrillâh? Kalplerinin Allah sevgisiyle ürperce ve huşu duyacağı an gelmedi mi? Ve mâ nezele minel hak? Hak diye kastettiği Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü inen hak diyor. İnan, hakkı hayata aktaracakları, yaşayacakları, imanlarına iman katacakları o an gelmedi mi? وَلَا يَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ Araya uzun zaman dilimi girecek, onların kalpleri de taşlaşacak, katılaşacak mı? İnandıkları davaya bir mi olacaklar? vurdum duymaz haleme gelecekler artık hissetmez anlamaz o duyguyu o haşeti kaybeder haleme gelecekler diyor. Ve kesirun minhum fasikun ki sizden önce kendilerine kitap verilenler ve kalpleri katılaşan o insanların çoğu fasık idi. Yerler ebedi naredi. Bir nevi siz de mi öyle olacaksınız diyor. Bu sahabiye hitap değil. Vurdum duymazdığın ayak seslerini biz çok güçlü şekilde duyduk. Acısını hissettik. Halen de hissediyoruz. Bulutlar tamamen dağılmadı. Büyük oranda da dağılmadı. Ama Allah'a hamdolsun çıkış başladı, gayret başladı, himmet başladı. Bir araya gelişiniz, yan yana gelişiniz, öğrenme gayretiniz, paylaşma gayretiniz, yaşama gayretiniz gayretimiz bunun habercileridir Cenab-ı Allah inşallah neticesinde hayır eder yürüyüş ve çıkış durdurulamadığı için bu seferde içi boşaltılmak için çalışılıyor gevşetilmek için çalışılıyor ayette bulunduğu için kalplerin katılaşması vurduğum duymazlaşması için çalışılıyor Mevla inşallah fırsat vermez biz layık olursak fırsat vermez inşallah Rabbimiz layık olanlardan eyler bu yüzden bilgi zayıflamaları oldu, ibadet konusunda da ciddi bilgi zayıflamaları oldu. Bunu bir an evvel deniden derlememiz, toparlamamız, eksikliklerimizi örtmemiz lazım. Öyle hale geldi ki bu ülkede bir bölgede arkadaşlar grubu içerisinde bir iş alanının içerisinde bir kardeşimiz namazına müdavim ise herkes onu hoca zannediyor, her şeyi de bilir zannediyor. Dolayısıyla bu seviyeye geldik. İnşallah öyle oluruz. Öyle diyeyim. İbadet kelimesi. Kelime olarak itaat etmek, taatta bulunmak, kulluk etmek manalarındadır. Abede kelimesi. İtaat etti kulluk etti manasınadır. Çok defa iki mana birden kastedilir. Bu yüzden biz ayet-i kerimeleri tercüme ederken bazen zorluk çekiyoruz. Bazen ayet-i kerimelerde ağırlıklı olarak kulluk etti manasına kullanılıyor. Bazen itaat etti, taatta bulundu, ibadette bulundu manasına kullanılıyor. Misal olarak söylüyorum. İyyeke ne'abudu ve iyyeke neste'inde. İyyeke ne'abudu, yalnız sana kulluk ederiz de doğru, yalnız sana ibadet ederiz de doğru, her ikisi birden daha doğru. Ama ayet-i kerimelerin içerisinde dediğim gibi zaman zaman bir mana öbüründen daha ön planda olduğu yerler var. Türkçe'de ifadesi ayrı ayrı olduğu için bu sefer sıkıntı çekiyoruz. Ama bu mananın ikisi de var. Abade kelimesi, tekrar ediyorum, İtaatte bulundu, uyum gösterdi, teslim oldu ve ibadet etti manalarınadır. Döşeli yollara, uygun hale getiren yollara da tarik muabbede diyorlar. Uyumlu hale getirilmiş, kullanımı kolay hale getirilmiş, boyun büken, isyan etmeyen yol haline getirilmiş yollar için kullanıyorlar. Kelimenin yapısında bu var. Dolayısıyla abd kelimesi kul manasınadır. Abdullah da Allah'ın kulu manasınadır. şer şerifte yani ıstılahta fıkıh dilinde ibadet ne deniyor? Allah rızası için yapılmasında, yapılışının için olacak Allah rızası için yapılmasında sevap olan amellerin bu niyetle yapılmasıdır ibadet. Allah rızası için yapılmasından sevap ümid edilen, sevap olan, sevap vaat edilen ibadetlerin, amellerin bu niyetle yapılmasıdır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, haccetmek gibi. Şimdi taat kelimesi de yaklaşık bu manayadır. Taat kelimesi ancak taat da ibadet gibi niyet şartı yoktur. Taat siz gönlünüzde iyi, hayırlı duygu taşıyarak ne hangi doğru işi yaparsanız yapın karşılığında ecir kazandığınız bütün işlere taat denilir. Ne gibi? Yoldaki taşı kaldırmak gibi. Yaşlı bir insanın elinden tutup merdivenin basamaklarını çıkartmak gibi caddenin karşısına geçirmek gibi. Ne gibi? Gecenin sessizliğinde Kur'an-ı Kerim tilaveti gibi. Üseyd İbn Hudayr radıyallahu anh var. Sahabilerden. Tanımanızı isterim. Güzel bir insan. Medine'de Allah Resulü Medine'ye gelmeden Musab İbni gayretiyle Müslüman olmuş bir insan. İslamiyeti e ayrı güzel, sonraki günlerde ayrı güzel. Ama bu insan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle, ona olan sevgisi ve düşkünlüğüyle tanınıyor. Bir gün sıcaktan, hala doğuda var, yazın damdan düşmeler de çoğalırlar, dam başında uyumalar gibi. Çok defa avlular da uyunur, o da avluda sıcaktan uykuda tutmamış. Çocuğu var adı Yahya, Yahya yorgunluktan uyuyakalıyor. Bu da gecenin sessizliğinde dolu dolu Kur'an-ı Kerim okuyor. Kur'an-ı Kerim okurken yakınında bağlı bulunan çok asil güzel bir atı var. At bir müddet sonra şahlanmaya bağlı bulduğu yerin etrafında dört dönmeye başlıyor. Hayvan giderek artınca bu duygu, bu hareketlilik Kur'an-ı Kerim'i durduruyor. Bir müddet sonra sakinleşiyor. Tekrar okumaya başlıyor. Gecenin sessizliğinde dolu dolu bir okuyuş, biraz sonra hayvan yeniden hareketleniyor. Bu sefer çekiniyor, Kur'an-ı Kerim'i belli bir noktada durduruyor. Hayvanın kalkıyor, bağını, ipini, herhangi çevresinde bir isim var onu kontrol ediyor. Ama bu sırada gözüne farklı bir şey takılıyor. Gökyüzüne doğru şeffaf bir ışık hüzmesi durmadan yükseliyor. Hayranlık içerisinde onu seyrediyor. Pırıl pırıl bir dünya, pırıl pırıl bir yükseliş. Tasvirlerini biraz şeye benzetiyorum. Deniz analarını hiç yakından gördünüz mü bilmiyorum. Onu bütünüyle ışıklandırınız. Sanki o şekildeki bir tasviri dile getiriyor. Gördüğü manzara ciddi anlatıyor. Daha sonra gelerek Peygamber Efendimiz'e o gece yaşananları anlatmıştır. Peygamber Efendimiz de Üseyd, keşke okumaya devam etseydin seni dinleyen meleklerdi demiştir. O da peygamber efendimize ya Resulallah at onların varlığıyla çok hareketlendi Yahya'yı çiğneyecek diye korktum demiştir. Kur'an-ı Kerim okuyorsunuz yalnız başınıza. Bu bir ibadet niyetli olmayabilir ama bu bir taattır. İnsanlara hatta güler yüz gösteriyorsunuz. Karşılıyorsunuz, dostluk gösteriyorsunuz. ikramda bulunuyorsunuz. Bu bir taattır. Dolayısıyla yapılan hen hayırlı her güzel iş taattır ama hepsi ibadet değildir. Dolayısıyla bütün ibadetler taatın içindedir. Her ibadet taattır. Ama her taata veya her yapılan hayırlı işe biz ibadet adını vermiyoruz. Taat bunun manası ibadetten daha geniş manalıdır. İbadet, kulluğun gayesidir. Rabbimiz ne buyuruyor? Zariyet suresinin 56. ayet-i kerimesinde, ayet-i kerime, en çok bilinen ayet-i kerimelerden elhamdülillah, cinne خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا رِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri ancak ibadet etsinler diye yarattım, buyuruyor Rabbimiz. Ergenlik çağına giren, Akli dengesi yerinde olan bir Müslümanın üzerine ibadet ruhunu teslim edinceye kadar fazdır. Bunu ifade eden bir ayet-i kerime var. Ne buyuruyor ayet-i kerime de Hicr suresinin 98 ve 99. ayet-i kerimeleri "Fesebbih bihamdi rabbike, Rabbini hamd ile tesbih et." وَكُمْ مِنَ السَّاجِد۪ينَ Secde edenlerden ol. وَعْبُدْ رَبَّكَ Rabbine ibadet et. Buradaki ibadet et, kulluk et manasının bir önündedir. O da var. وَعْبُدْ رَبَّكَ Rabbine ibadet et. حَتَّى يَعْتِيكَ الْيَق۪ينَ Kesin olan şey sana gelinceye kadar. Yani ölüm gelip kapını çalıncaya kadar. Bu yüzden bir insan namazla nereye kadar ruhunu teslim edinceye kadar sorumludur. Tabii inşallah ileride detaylarını paylaşacağız ama bir insan da ayrıca takatının üstündeki bir şeyden sorumlu olmaz. Onun için tek ayet ve tek nasıl nihai hüküm verilmez. Hepsi masanın üzerine yayılacak. Ondan sonra şu demek bir taraftan ruhumuzu teslim edinceye kadar ibadetle sorumluyuz. Öbür taraftan kul takatının üzerindeki bir şeyle sorumlu değildir. Bu ikisini aldığınızda ne olur? Ebu Hanife Rahimullah'a göre bir insan başıyla ima edecek durumu ve takatı varsa namaz kılmak zorundadır. Mesela İmam-ı Hazretlerine göre gözüyle dahi ima edecek durumdaysa bu insan ibadetten sorumludur. Çünkü takatı ona yetiyordur şeklindedir. İnşallah onlara gireceğiz. Ama tekrar ediyorum, ruh teslim oluncaya kadar biz ibadetten sorumluyuz. Kimsenin üzerinden bu sorumluluk kalkmaz. Ünvanı ne olursa olsun, rütbesi ne olursa olsun, yarı şaka yarı ciddi şekilde, yakın bilgi altık bize hasıl oldu, biz ibadetten sorumlu değiliz. Saçmalıkları ciddi alınan saçmalıklar değildir. Ancak demin tarifin içerisinde bir şey vardı. Ne diyorduk? Ergenlik çağına giren, akli dengesi yerinde olan her mümin ruhunu teslim edinceye kadar ibadetten sorumludur demiştik. Şimdi ona ancak getiriyoruz. Hem öğrenmeleri hem de alışkanlık kazanmaları, ibadet şuuruna ermeleri için temyiz çağına giren çocuklar 7 yaşından itibaren namaz ve oruç gibi bedeni ibadetlere alıştırılırlar. Ve bu çocukların yaptıkları ibadetler geçerlidir. Yani yaptıkları ibadetler kendi lehlerine yazılır, kayda geçer. Geçerlidir, ibadet olarak mana kazanır. Yapmadıklarından sorumlu değillerdir. Ama yaptıkları kazanç hanesine ekler. Tam kar edecek zaman. Yani şey olarak, çünkü bu devrede yapılan ibadetler hep karlı ibadetlerdir. Bu devre alışkanlık devresidir, kazanç devresidir. Biliyorsunuz Allah Resulü bir kere hacca gidebilmiştir. Niye Peygamber Efendimiz bir kere hacca gidiyor diye soruyorlar. Bazen garip sorular var ama bu da o soruların içerisinde. Çünkü Mekke-i Mükerreme biliyorsunuz 8. yılda vefat, e, fethedildi. Peygamber Efendimiz hemen arda, ardından farz olan hacca, ilk anca alel acele Ebu Bekir radiyallahu anh'ı bir grupla gönderdi. Daha sonra da kendisi gitti. Haçtan döndükten sonra da artık sayılı günler bu dünyada kaldı. Sonra göç etti. Günü o kadardı, zamanı o kadardı. Dolayısıyla Allah Resulü'nün bir haccı vardır. Veda haccı onun ilk ve son haccıdır. Bu dünyadan ayrılmıştır. Bu hac sırasındayken bir kadıncağız kafileler yeni karşılaşıldığında Efendimiz'in çevresinde insanların giderek yakınlık gösterdiğini, sıcaklık gösterdiğini görünce oradakılara bu insan kim diye soruyor. Tanımıyor Peygamber Efendimiz'i o Rasulullah denilince de Efendimiz'in yanına yanındaki küçük çocukla beraber varıyor. Çocuğu Peygamber Efendimiz'e doğru kaldırıyor. Demek ki rahat kaldırabileceği bir çağda çocuk. Ya Rasulullah bu çocuk için hac var mıdır diye soruyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evet diyor. Ve le ecir, senin içinde ecir vardır. Neden? Çünkü çocuğu hazırlayan, çocuğu yanına alan, onun ihtiyaçlarına katlanarak hac etmesine vesile olan kimdir? O annedir. Dolayısıyla ibadete yavrusunu hazırlayan, hazır eden, ibadet yapmasına vesile olan anne babalar da bundan dolayı ecir alırlar ayrıca. Kılmadığı namazlar anne babalara yazılır. Böyle bir şey yok cenab Böyle bir şeyden. Çocuğu mükellef tutmuyorsa anne babayı da mükellef tutmaz. Anne babayı ona namaza alışması ve öğrenmesi için gayretinden mükellef tutar. Ee, borçlar hukukunda bir kaide vardır. Asıl borçtan kurtulursa kefil de kendiliğinden borçtan kurtulur. Aslın üzerindeki borç düşünce kefilin üzerinden de borç sorumluluğu düşer. Dolayısıyla asıl olan çocuk namazdan sorumlu değilse onun işte anne babası velisi olan insan e, aynı namazdan sorumlu değillerdir şüphesiz. Ama çocuk için yaptıklarından ailelerini ve kendilerini ateşe karşı koruyuşlarından dolayı elbette ki sorumludurlar. Evet. İbadetlerle ilgili birkaç kelime daha söyleyeceğim. İbadetler şüphesiz sadece Allah için yapılır karşılığı da ancak Allah'tan beklenilir. Kullar için, anneler babalar için veya iş dünyası birilerini memnun etmek için vesaire değil. Yani ibadet sadece Allah için yapılır, karşılığı da ondan beklenilir. İyyake na'budu ve iyyake Bunu en kesin ve en net olarak açıklayan ayet-i kerimelerden birisidir. Ayrıca bütün ibadetler niyetlerle değer kazanır. İnnemel a'maru bin niyet. Ameller niyetlere göredir. Bu hadisin devamı da var biliyorsunuz. Bize bu kadar lazım şimdilik. İnşallah ileride devamını da paylaşırız. Ama innemel a'maru bin niyet. Ametler niyetlere göredir. Bu bölümü hadisin zaten fıkhın temel kaidelerinden birisi haline gelmiştir. İbadetlerin Devamlılığı ve istikrarlı oluşu asıldır, temeldir. Allah katında amellerin en sevimli olanı az da olsa devamlı olanıdır. Hadis-i şerifini biliyorsunuz. Bu hadis-i şerif müttefakun aleyh olan bir hadis-i şeriftir. Aklen de bu böyledir. İsterseniz şöyle diyeyim. Yaşadıklarımızla misal daha kolay veriliyor. Bir öğün yiyip bununla on gün ife idare edemezsiniz öğünü yiyoruz. Sonra yeniden ihtiyaç duyuyoruz. Yeniden yiyoruz. Yeniden ihtiyaç duyuyor. Yeniden diyor. Bir gün tıka basaya arkasından on gün olmuyor. İbadette de böyledir. Ruhun gıdasıdır. Ve gerçekten buna zaman dilimleri içerisinde ihtiyaç vardır. İstikrarlı ulaşı doğrudur. Derslerin de istikrarlı olanı doğrudur. Bir birikim yapar ve insana şekil verir. İnsanın imanını güçlendirir ve direnç kazandırır. Dış dünyadaki musibetlere karşı manevi musibetlere karşı kesinlikle bizi korur. Buna ihtiyacımız vardır. Ve buna daha çok kulun ihtiyacı vardır. Haliyle ne olacak? İbadetimiz devamlı olacak. istikrarlı olacak. Ve dengeli olacak. Dengeli olmayla ilgili daha evvel paylaşmıştık. Yeri yerince yine paylaşacağız. Mü'min hayatta evet dengeli olmalı, Rabbinin üzerindeki hakkını ve ona olan kulluk görevlerini unutmamalı ve ihmal etmemelidir. Kulun ibadetlerine Allah'ın ihtiyacı yoktur demiştik. Esasen kulun ihtiyacı vardır ve bu ihtiyaç basılı alınamayacak kadar çoktur. İbadet iman sıhhatini ve direncini artırır, insanın bu yöndeki şevkine taseler. Ayet-i Kerime Hac suresinin 37. ayet-i kerimesi ne diyor? Bunu da sık duyduğunuz ayet-i kerimelerden olduğunu zannediyorum. لَنْ يَنَا لَاللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا cenab Allah'a ne sizin kestiğiniz kurbanların etleri ne de kanları ulaşır. وَلَاكِنْ يَنَا لُهُ التَّقْوَى مinkum, Ancak sizin takvanız ulaşır. كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُ اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ buyuruyor ayet-i kerime Cenab-ı Allah böylece onları sizin emrinize vermiştir. Cenab-ı Allah'a size nasip ettiği hidayet vesilesiyle şükredeseniz ve onu yücelteseniz diye müminleri, muhsinleri iyilik yapanlar edenleri müjdel ediyor ayet-i kerimenin devamı. Dolayısıyla ibadet kul için lüzumludur ve mümin hayatı dengeli yaşamalıdır. Geçen sene paylaştığımızı hatırlıyorum ama yeni gelen kardeşlerimizin hatır için yeniden paylaşalım. Bununla ilgili Ebu Derda ile Selman arasında yaşanan bir vakayı paylaşmıştık. Selman anh ile Ebu Derda Medine'de kardeş ilan edilen iki kimsedir. Bu ikisinin kardeşliği Medine'deki genel kardeşliğin ilanından daha sonradır. Neden? Çünkü Selman radiyallahu uzun bir hayat hikayesi vardır. Medine'de daha sonraki yıllarda kölelikten kurtulmak için çırpılmıştır. Efendisiyle mükatebe anlaşması yapmıştır. Mükatebe anlaşması şu demek ben bedelim neyse bunu ödeyeyim çalışayım, sana ödeyeyim, beni serbest bırak anlaşmasıdır. Bu anlaşmayı yapmıştır. Allah Resulü de ona yardım etmiştir. Dolayısıyla kölelikten kurtulmuştur. Ebu Derda radıyallahu anh da varlıklı bir insandır. İşlerinin de düzgünlüğünün tesiri olduğunu zannediyoruz. Kanaatimiz bu beşeriz. Ama bildiğimiz şu ki mahallesinin hemen hemen en son Müslüman olanıdır. Dolayısıyla onun İslamiyeti gecikmiştir. Bunun da köleden kölelikten kurtuluşu geçtir. İkisini peygamber efendimiz kardeş ilan etmiştir. Belki de kardeş ilan edilenler üzerinde çok hani sosyolojik mi diyorlar şimdi bir çalışma da yapmak gerekir. Neden? Kardeş ilan edenlerin yapıları, mizaçları, tavırları birbirlerine çok benziyor. Hepsinde üç aşağı beş yukarı bu var. Ve kardeş ilan edilenlerin Sonraki yıllardaki da tabi maddi durumlar düzelince özellikle Hayber'in fethinden sonra rahatlayınca sorumluluklar kalkmıştır. Ama bütün buna rağmen o kardeşçe duygular devam etmiştir. Çoğu bazen bakıyorsun hatta iki kardeş aynı da şehit düşüyorlar. Ma'ni ibn-i gibi Ma'ni ibn-i Hazreti Ömer'in ağabeyi var. Zeyd ne Hattab'ın kardeşidir. Beraber kardeş ilan etmişlerdir. İkisi de Yemame'de şehit düşmüşlerdir. İkisi de ayrı güzellikte insanlardır. Tabi adını anlıkça Zeyd'in ki uzun Zeyd'e girmeyeceğim paylaşmıştık. Ama Mani İbni adıyla ilgili bir cümle söyleyeyim. Peygamber Efendimiz vefat edince sahabiler gerçekten gönülden yaralanmışlardır. Acı hat safhadadır. Ağlayışlar, hıçkırıklar birbirini takip ediyor. Bu devrenin içerisinde kabına sığmayan, duygusuna hakim olamayan, Hazreti Ömer gibi o da kabına sığmayanlardan söz söyleyenler var. Bir tanesi ne diyor? Keşke ondan önce ben ölseydim diyor. Allah Resulünden sonra acaba fitnelerin hedefi olur muyuz? Bu içimizdeki bu duygu kayıp mı olur diyor. Bunun endişesini ve korkusunu taşıyorum. Mâin İbni Adi karşılık veriyor. Allah için ben Resulullah'tan sonra yaşamak istiyorum diyor. Çok yaşayan, yaşayan Ki Allah Resulü ve Rabbim şahit olsun diyor. Onun bıraktığı dava gönlümüzde hiç değişmeyecek. Allah Resulü'nden sonra da Rabbim bu davaya gönülden bağlılığımızı görecek ve bunu ispat için ömrümün devamını arzu ediyorum diyor. Yemame Savaşı'na kadar yaşıyor. Allah yolundaki son ruhunu da teslim ederek bu dünyadan ayrılıyor. Bunu diyen bir insandır, mi bir insandır. Selman radıyallahu anh ile Ebu da son derece olgun konuşan, bilgi birikimi çok iyi olan, daha sonraki yıllarda bu ümmetin iki hikmet sahibi hakimi diye adlandırılan insanlardır. Ama Selman radıyallahu uzun ömürlü bir insandır çok tecrübe birikimi olan bir insandır. Mecusili çok yakından tanıyan bir insandır. Rütbe sahibidir, oradan gelmiştir. Hristiyanlığı çok yakından tanıyan bir insandır. Yahudileri çok yakından tanıyan bir insandır. Geçmiş dinler hakkında bilgi birikimi, telk kelimeyle müthiş olan bir insandır. Onlara göre İslam'ı görmüş, İslam'a gönül bağlamış, hep arayışı içerisinde olmuş ve İslam'ı künhüyle, derinliğiyle çok rahat kavramış bir insandır. Ebu Devda radiyallahu anh, genç geç Müslüman olduğu için, kendisinden önce Müslüman olanların nice ayetler bildiklerini, nice hadisler bildiklerini, İslam uğruna neler sergilediklerini, nice fedakarlıklar yaptıklarını görmenin verdiği duyguyla, dünyadan neredeyse kopmuş, bütün ömrünü ibadete, Kur'an-ı Kerim tilavetine, ve oruca vermiştir. Çok namaz kılıyor, çok Kur'an-ı Kerim okuyor, çok ezberlemeye çalışıyor, o eksiliğini tamamlamaya çalışıyor ve çok sık oruç tutuyor. İşlerini de ihmal etmiştir. Duydu mu bilemiyoruz. Kaynak bize bunu haber vermiyor. Ama Selman Ebu Derda'yı ziyarete geliyor. Ziyarete sırasında hanımını bahçeyi çalı süpürgeyle bahçe süpürürken görüyor. Biz çalış süpürgeler unuttuk. Süpürge, süpürgeyi de unuttuk. Şimdi artık süpürgeler kendi yürüyenini bulursak onu ona alacağız. Çalış süpürgeler çalılardan süpürge yaparlardı. Bahçeler onunla süpürürdü. Tabii bahçede onu görünce o varlıklı bir ailenin kızıdır. Ebu Derdar radıyallahu anh da varlıklı bir insandır ama üstü başı güzel değildir. Selman radıyallahu anh ona "Kardeşimin bir sıkıntısı mı var?" diye soruyor. Ümmü Dardağ sorunun sebebini anlıyor. Biliyorsun diyor kardeşinin artık dünya ile ilgisi kalmadı diye cevap veriyor. Selman da onun nedeni ne istediğini anlıyor. Yani üstümüze başımıza veya şeye artık bakmıyor manasına. Kapıyı çalıyor Ebu Derda çıkıyor karşılaşıyor oturuyorlar sohbet ediyorlar vesaire. Kendisini tutuyor. Neyin her şeyin bir zamanı var. Zamanın geleceğini biliyor demek ki biz olsak kapıdan girer girmez herhalde sıralamaya başlarız. Makine, makineli gibi karşıdaki de neye uğradığını şaşırır. Şimdi oturuyorlar, konuşuyorlar, dostluk, sohbet gittikten sonra yemek hazırlanıyor. Gelip Ebu Derda yemeği Selman'ın önüne koyur. Selman'ın önüne koyuyor ama Yemen hem yapısından hem de Ebu Derda'nın duruşundan sofraya iştirak etmeyeceği anlaşılıyor ve kendisi kenara oturunca Ebu Derda'ya soruyor Selman radiyallahu anh sen neden sofraya gelmiyorsun diye İnşallah ben akşam yiyeceğim diyor. Oruçlu. Bunun üzerine Selman radiyallahu anh hayır diyor. Sofraya geleceksin diyor. Sen bu yere el uzatmadan ben el uzatmam diyor. Böylece mecbur kalıyor Ebu Derda radıyallahu anh da sofraya iştirak ediyor. Akşam oluyor, yatma sırası geliyor, Selman'ın yatağını hazırlıyor, kendisi yine yatma niyetli, görülmüyor. Hissediyor Selman radıyallahu anh, biraz büyük olmanın da verdiği duyguyla Ebu Derda diyor. Yatağını buraya getireceksin diyor. Burada yatacaksın diyor. Ben senin yattığını göreceğim diyor. Ben biraz ibadet etmek, namaz kılmak istiyorum diyor. Hayır diyor, yatacaksın diyor. Tabi mecbur kalınca yatıyor. Sözünü dinliyor, itiraz etmiyor. Bu middet zaman geçiyor. Ebu Derda radıyallahu anh Selman'ı uyuttuğunu zannediyor. Yavaşça yataktan kalkıyor ama Selman uyuyuk değil. Selman tetikte arkasından Ebu Derda yat diyor. Yat, uyup. Evut bakıyor ki Selman'ı atlatamadı. Dolayısıyla yeniden uzanıyor. Geceleyin biraz bir süre bir daha teşebbüt ettiyse de Selman tecrübeli insan, tetikte insan. Yine Selman ona yat diye hitap edince çaresiz kalarak yatıyor. Daha sonra da uyuma moduna diyorlar ya şimdi uyuma moduna uyumaya başlıyor. Gecenin seher vakti geldiğinde yani sahur vakti geldiğinde onu uyandırıyor. Kim? Selman radıyallahu anh. Şimdi kalk diyor. Beraber abdest alıyorlar. Beraber teheccüd namazı kılıyorlar. Ve gecenin serinliğinde, sessizliğinde, ıssızlığında, koynunda beraber dostça iki kardeş konuşuyorlar. Ne diyor Selman radıyallahu Bak Ebu derda diyor. Rabbimizin üzerimizde sonsuz hakkı var. Bu hakkı unutamayız. Cenab-ı Allah bize bir beden teslim etmiş bu bedeni yani bedenin sıhhatini unutamayız. Onun isteklerini, onun zaruri ihtiyaçlarını unutamayız. Ailemizin üzerimizde hakkı var. Bu hakkı unutamayız. Ya ebeddarda a'tı kulle zi hakkın hakkah. Her hak sahibine hakkını veren ol diyor. Hakkını ver. Yani Rabbin hakkını ver. Bedenin hakkını ver. Aileni unutma ailenin hakkını ver. Bir başka rivayette dostlarının, yine bir başka rivayette vergi de gözlerinin. Çünkü açlık ve yokluk insanın, insanın gözlerinde çökme, ferinde sönüklük ifade eder. Gözlerinin hakkı vardır. Her hak sahibine hakkını ver diyor. Sonra birlikte sabah namazına gidiyorlar. Sabah namazından sonra Selman radıyallahu an evine dönerken Ebu Derda radıyallahu an Resulullah'ın yanına gidiyor. Bu hadiseyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e anlatıyor. Selman'ın kendisine oruç açtırdığını, namaz kılmaya bırakmadığını, yani olumsuz değil ama nasılsa öylece onun zihnindeki istifamlarıyla beraber anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne diyor? Sadaka Selman, Selman doğru söylüyor. Her hak sahibine hakkını veren ol diyor. Böylece Selma'nın sözleri aynı zamanda hadisleşmiş oluyor. Bu aynı zamanda İslam'ın yaşanış şeklinin özetlenişidir. Rabbimizin hakkını asla iş dünyasına dalıp unutmadan, bazen iş dünyasına, bazen acımız sebebiyle, bazen içerisine düştüğümüz sıkıntılar, bunaltılar sebebiyle unutup gidiyoruz. Şimdi onların zamanı değilmiş gibi, Kaybediyoruz kendimizi dünyanın sellerin arasında kaybedip gidiyoruz. Öyle olmadan Cenab-ı Allah'ın adını, hakkını unutmadan, yine bedenimizin hakkını unutmadan, ibadetin hakkını dolayısıyla unutmadan, bedenimizin, ailemizin, dostlarımızın, çevremizin, davamızın bizim üzerindeki hakkını unutmadan, yaşamışın adıdır İslam. Bütün bunlar dengeli yaşanınca hayat güzel olur. Dostlarla beraber, hep beraber aynı duygu, aynı şuur, aynı denge kurulursa inanın dünya da güzel olur, ahirette güzel olur. İslam'ın hukuku bütünüyle neyle başlar? İbadetle başlar. İbadet neyle başlar? Taharetle başlar. Dolayısıyla taharete giriş yapacağız. Evet. Taharet kelime olarak ne demek? Temizlik demek. Nezahet demek. Her nevi temizliğin adıdır. Beden temizliğinin, çevre temizliğinin, giyilen elbise temizliğinin, mekan temizliğinin ve gönül temizliğinin, beyin temizliğinin genel adıdır taharet. Geçen sene... Sormuştum, gene sorayım. İslam'ın ilk emri nedir diye. Sık sık, bu, sık sık buna gelen cevap nedir? Okudur. Oku eksiktir demiştik. Bir daha deyin, unutulmasın. İkra, bismi rabbikellezî halak. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Bu uzun geliyor ama bunu söylemeye bugün ihtiyaç var. Eskiden olsaydı o kadar ihtiyaç yoktu, herkes bunu unutmamıştı. Şimdi ihtiyaç var. Çünkü demiştim, Rabbinin adını, yaratanın adını unutarak okuyanlar yüzünden başımıza ne vela geldiyse geldi. Dolayısıyla Rabbinin adını, yaratılışını, nimetlerini unutmayan bir okuyuşa ihtiyacımız var. Bunun arkasından ilk nazil olan ayet neydi? Ayetler, İlk ayetler biliyorsunuz. İkra, bismi rabbikellezi halak, halakal insana min alak. Oku Rabbin en ikram eden ki kalemle öğretti. İnsana bilmediği şeyi Bu 5 ayet-i kerimeydi. İkinci gelen ayet-i kerimeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz yine Cibril'i görmüş, yine ürpermiş, yine yorganının altına girmişken vahiy onu bırakmamıştı. Ne diye hitap etmişti? Esta'ini billah. Ya eyyuhel mudessir. ''Ey örtüsüne bürünüp yatan, gom fenvir, kalk ve insanlığı uyandır, ve rabbeke fekebbir, Rabbini yüce tanı, yani tevhidin temelini oluşturan hücceliği vurgula.'' ''Ve siyabeke fetahhir, arkasından dış temizliğin örneği olarak, sadece o elbise temizliği değildir, elbise dış temizliğin örneğidir.'' Biz de bu tür ifadeleri çok sık sık kullanırız. Yani hava al demek sadece şöyle bir kiloluk hava al demek değil. Yani bunun gibi bazen örnek gösteririz. Dış dünya temizliğinin örneğidir ve siyabeke ve tahhir. Çünkü insana en yakın dış nedir? Kendi elbisesidir. Kendi bedeninin dış yüzeyidir ve elbisesidir. Ve siyabeke ve tahhir geliyor. Bu onun dışın temizliğinin örneği olduğunu şu daha iyi vurguluyor. Varrucze fehcur. Bu kelimenin üzerine kitap yazılabilir. Varrucız kelimesi ne demektir? Allah rızasına uymayan, cahiliyenin zihniyeti sayılan bütün duygu, düşünce ve davranışların genel adıdır. Rucız kelimesi cahiliye uygun, iblisin hoşuna gidecek, bütün duygu, düşünce, davranış ve zihniyetlerin genel adıdır. Rücüs kelimesi. Cenab-ı Allah Resulüne ne diyor? Resulünün şahsında hepimize ne diyor? Dolayısıyla Allah rızasına uymayan, cahiliyeden sayılan bütün duygu, düşünce ve zihniyetlerden bütünüyle uzaklaş. Fehcur kelimesi ne demek? Hicret et demek. Tamamen terk et. Arana ciddi bir mesafe koy demek. Yani bıraktan daha tesirli bir şeydir. Öyle bir terk et ki ara sana yaklaştırma artık. Ondan uzaklaş demektir. Dolayısıyla bu gönül temizliğinin, zihniyet temizliğinin, beyin temizliğinin, kalp temizliğinin emridir. Sonra bunun içerisinden örnekler de sunuyor. Ve la temnun testekfir. Yaptığın iyilikleri çok görerek başa kakanlardan olma. Adama illallah dedirtme. Yaptığın yap yaptığını yapacağına insanı pişman etme. Bu bir kötü ahlaktır. Bir iyilik yapar da söyler, söyler, söyler, söyler durursanız sonunda nasrettin Hoca gibi kendini derenin içerisine attırırsınız. Nasrettin Hoca bir gün yolda giderken çise var yağmur birisi gelmiş hemen şemseyi tutmuş hoca beraber yürüyelim diye. Sağ ol diyor. Teşekkür ediyor. Beraber yürüyorlar. Aradan birkaç hafta geçiyor. Adam bunu yeniden görüyor. Hoca o gün ne gündü diyor. Nasıl yağıyordu ama. Evet diyor. Yetişmeseydim diyor. Herhalde iyi ıslanırdın. Evet diyor. Gerçekten ıslanırdım diyor. Neyse o gün öyle gidiyor. Ondan sonra sözü her seferinde adam yağmuru her seferine getiriyor. Bir gün gene dere kenarında hoca yürürken adam gene yetişiyor. Hoca diyor, bugün hava ne kadar güzel, ne kadar pırıl pırıl her taraf. Ama o gün ne güzel, nasıl yağıyordu? Arkasından şöyleydi, böyleydi, ıslanır mıydı, şöyle derken hoca atlıyor derenin içerisine. Bir de dalıp çıkıyor kavuğuyla beraber. Ulan diyor, bundan daha mı kötü olurdu diyor. Yeter artık diyor. Onun gibi başa kaka kaka yaptığını yapacağına pişman ettirilmez. İyi insan, mürüvvet sahibi insan zaten iyiliği takdir eder. O iyiliğin kendi yapılması, kendini anlatmaya esasen yeterlidir. Onu ek kelimelerle herede anlayan insana süslemeye, püslemeye, giderek her seferinde kıymetini ve değerini düşürmeye ihtiyaç yoktur. Bu bir ahlakın, ahlaki temizliğin numunelerinden birisidir. Ondan sonra devam ediyor. Ama bunu biraz da, ayet-i kerimeler şunun için gittim. Bundan sonra bir cümle var. Ben çok iyi anlaşıldığı kanaatini taşımıyorum. Ne diyor devamı olan ayet-i? وَلِرَبِّكَ diyor Allah için sabret diyor. Sabret kelimesi dişini sık bekle demek değildir sadece. Bir iş yapıyorsan yılma. Önüne çıkan olumsuzluklar, çaresizlikler, muhalifler, şunlar buna seni yıldırmasın. Devam et, sebat et demektir. Cihat meydanındaysan geri adım atma, sarsılma, yıkılma. Allah için devam et demektir. Hayra devam et demektir. Şef kırıklıklarını kabul etme demektir. Yerine göre sebat demektir. Yerine göre dişini sıkmak demektir. Yeşine, yerine göre çalışmaya, ıstıkrarla, e, ısrarla devam etmek demektir. Çünkü hepsi iç iş içedir. Bunu da şunun için söylüyorum. Eğer sen ayet-i kerimede gibi cahiliye zihniyetinden koparsan, temizler içerisinden atarsan, Allah yoluna sülük edersen, gönlünü ve dış dünyanı temiz tutarsan, Rabbini bir ve yüce tanırsan iblis boş durmayacaktır, iblisin uşakları da boş durmayacaktır. Karşı saldırı gelecektir, eza gelecektir. Nefsine uymayanlar, senin nezih yaşayışını kabullenmeyenler, kendileri bataklığın içerisinde olanlar seni de bataklığın içerisine çekmeye çalışacaklardır, direnç göstereceklerdir. Allah Resulü'ne deli mi denmedi? Peygamber Efendimiz secdedeyken sırtına işkembe mi, işkembeden ziyade o eş denilen, doğan hayvanın eşi denilen şey o mu konmadı? Peygamber Efendimizin peşine çoluk çocuk mu takılmadı? Taif'te olduğu gibi taşlanmadı mı? Kendisine inanan insanlar işkence altında kıvrandırılmadı mı? Gözünün önünde katiller cereyan etmedi mi? Yok etmek için ortular tansib edilip getirilmedi mi? Dolayısıyla ne yapacaksın? Bütün bunlara karşı da sabredeceksin. Oradaki sabır kelimesi son derece önemlidir, son derece değerlidir. Bunun içinde nedir? Allah için sabretmek, sebat etmek, kendi yolundan ve istikametinden kopmamak son derece değerli bir vazifedir. Bunu da yerine getireceksin diyor. Ayet-i Kerimeler irşadına devam edip gidiyor. Bizse burada duruyoruz. Şimdi bu ayrıca bir başka temizlik emri var. Bakara suresinin 125. ayet kelimesi. Hac suresi 26'da da var benzeri bir şekilde. Ve İbrahim'e ve İsmail'e antphera bietir taifina ve aqifina sujud. Bunu da şunun için aldım ibadet mekanının temizliği. Biz İbrahim'e ve İsmail'e ahd ettik, onlardan ahit aldık, bir nevi emrettik diyor. Ne yapacak? En tahhirâ beytiye. Benim beytullahımı, Kabe ve çevresini temizlemeleri konusunda. Niçin? Gelip tavaf edenler için veya içeride bulunanlar için. Vel akifiyle dışarıdan gelenler için ve Akifine içeride bulunanlar için. Veyahut da itikaf edenler için manasını da anlaşılıyor ayet-i kerime. Tefsiri ayrıca uzunca. uzunca Allah için rükuya ve secdeye gidenler için. Kısaca içten dıştan. Beytullah'ın içinde bulunan dışarıda gelen insanlar için ne yapar? Namaz kılanlar, rüku ve secde yapanlar için neyi? Evimi, beytimi, beytullahı, mescidi haramı temiz tutun diyerek kimden? İbrahim Aleyhisselam'dan ve İsmail'den ahit aldık, emrettik onlara buyuruyor Rabbimiz. Yine Cenab-ı Allah'ın bir müjdesi var, Yine bildiğiniz bir ayet-i kerime. Allaha yuhibbut tevvabin ve yuhibbul mutatahhirin. Cenab-ı Allah tevbe edenleri, çokça tevbe edenleri ve temizliğe riayet edenleri Rabbimiz sever buyuruyor, Allah sever buyuruyor. Biz Rabbimizin sevdiği insanlardan olmak istiyorsak bu konuda dikkatli, titiz ve gayretli olmalıyız. Şu söylenilenler daha ziyade neydi? Mekan temizliği ve dış temizliği ile ilgiliydi. Fıkıh ilminde taharet denilince daha çok dış temizlik anlaşılır. Niye? Bizim görebildiğimiz, hükmedebildiğimiz dış dünyadır. Misal olarak söylüyorum. Bir insan bakıyoruz. Ezan okundu. Abdesini aldı. Geldi, tekbirini aldı. Kıraatını yaptı, rükusunu yaptı, secdesini yaptı. Bütün erkanı yerine getirdi, selam verdi, namazı bitirdi. Ne diyoruz namazına? Sahih'tir diyoruz. Bu insanın içinde iman var mıydı, yok muydu? Namazın içerisinde nelerleri, neler, neler yaptı bunu bilemeyiz. Biz ne yaparız? Gördüğümüz kadarına hükmederiz. Nahnu nahkumu biz vavahir diye kaide vardır. Biz zahire göre, fıkıh zahire göre hükmeder. İş dünya önemli değildir manasına değil, çok önemlidir. Ama o dünya bizim hükmedeceğimiz bir dünya değildir. O dünyayı Rabbimiz bizden iyi bilir. Biz de dışarıya aks edenleriyle belli oranda bilebiliriz. Bir kısmını söyleyebiliriz, bir kısmını söyleyemeyiz. Her önümüze gelen açık bir ifade yakalan bir insanı nifakla, münafıklıkla itham edemeyiz ve benzeri yapamayız. Belli bir noktada haddimizde mutlaka durmamız gerekir. Dolayısıyla Rabbimize teslimiyeti ifade etmemiz gerekir. O iş dünyayı hep o bilir. Bunun dışında bizim söz söyleme hakkımız amellere göredir dışa tezahür eden şeylere göredir. Nitekim Peygamber Efendimiz ne diyor? Bunda da kusurlu sayılmayız. Onun için söylüyorum. Mescide gidip gelmeyi Allah için cemaate iştirakı alışkanlık haline getirenlere men diyor hadis-i şerifte. Alışkanı getiren insanlara onların imanına şahitlik edin diyor. Dolayısıyla biz gördüğümüze göre amel ederiz. Yarak biz böyle gördük deriz. Onun ötesini bilemediğimiz için. Şimdi tekrar ediyorum. da ilminde taharet denilince daha çok dış temizlik anlaşılır. Onunla ilgili hükümler paylaşılır. Beden temizliği, elbize temizliği, mekan temizliği bu anlayışın merkezinde yer alır. Ancak manevi temizlik diyeceğimiz iç temizliğin kıymeti inkar edilemez Gönül temizliği, kalp temizliği, zihin temizliği ve berraklığı İslam'ın ana hedeflerindendir. Ama bizim buna her zaman gücümüz yetmez. Mesela şu ayet-i kerimeler bu temizliği haber veriyor. Bunun gibi dünya kadar bulunur. Ben içerisinden birkaç tane böyle örnek olacakları seçtim aldım. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ Gönül temizliği yapan... Gönül temizliğini eren insan felah bulmuştur diyor. Tezekke, zeka kelimesi temizledi, mizih hale getirdi demektir. Tekrar ediyorum, Ala suresinin 14 ve 15. ayet kelimeleri. kerimeleri hisma Rabbikal Ala diye başlayan surenin. Kad aflah man gönül temizliğini eren insan felah bulmuştur ve zeka rasm Rabbihı Rabbinin adını anan, Rabbi için ibadet eden, alnını yeri koyan insan kurtuluşa ermiştir, diyor. Dünya kadar ayet-i kerimelerden kısa olan bir tanesini daha söyleyeyim. Maide 27. ayet-i kerime ''İnneme yetekabbelü Allahu minel mutteqin'' Cenab-ı Allah ibadeti kimden kabul eder ibadetlerini? Takva ehli olandan kabul eder. Yani gönlü Takva duygularıyla dolu olan insanın ibadeti gerçek manada ibadettir. Makbul olan ibadetler arasındaki yerini alır diyor. Bunu söyledikten sonra şunu dile getirelim. İlim ehli fıkıhta yer alan tahareti ikiye ayırır. Taharet iki kısımdır. Birincisi necasetten taharet. Buna parantez açıyorsunuz. Hakiki temizlik diyorsunuz. İki, hadesten taharet. Buna da parantez içerisinde hükmî temizlik diyorsunuz. Bunların detayını inşallah göreceğiz, paylaşacağız. Beden, elbise ve ibadet edilecek mekandaki görünür görünmez pisliklerin yok edilmesi hakiki temizliktir yok edilmesi ifadesini de bilerek kullandım çünkü mesela sert zeminden silerek de yok edilebilir yani her zaman ileride gelecek suyla temizlik değil necaseti hakiki necaseti yok etmeyi nasıl başarsanız başarın bu temizliktir ama elbiseden, bedenden, öbür veyahut da mesela hükmî temizlik dediğimiz abdestle e, gusül halinin temizliği farklıdır. Necasetin temizliği birbirinden farklıdır. Misal olarak söylüyorum şimdi, portakal suyuyla abdest alamazsınız. Ama portakal suyuyla bir necaseti yok etmeyi başarıyorsanız bu temizliktir. Artık o yok demektir, istenen de odur. Onun için yok etme ifadesini kullandım. Hükmü temizlik ise cünüplük veya abdetsizlik hali gibi hükmen pis sayılan şeylerin taharetidir. Çünkü bir insan diyelim ki denizden yeni çıkmıştır veya hamamdan yeni gelmiştir ama abdest bozma ihtiyacı olmuştur. Şu olmuştur vücudu tertemiz gibi olduğu halde ne, biz onu hükmen pis sayıyoruz veya temizliğe ihtiyaç sayıyoruz. O namaz kılabilmek, ibadet yapabilmek için ne yapmak zorundadır? Abdest almak zorundadır. Bunun karşılığında tamirat haneden arabanın altından çıkmış, üstü başı yağdır, üzerindeki tulum elbisedir, şudur budur. Ama bu insanı biz abdestlidir mesela. Bu insanı namaz ibadet açısından temiz sayıyoruz. Bu temizlik anlayışı birbirinden farklı bir anlayıştır. Hatta kir anlayışından necaset anlayışı, ve taharet anlayışı farklı anlayışlardır dedik. Pisli doğaçıyla bundan ne çıkıyor? Pislik denilince de şer'i şerif'in pis saydığı şeyleri kastediyoruz. Her kir sayılan şey bu manada pis veya necis demek değildir. Toz gibi, kömür gibi veya yağ kiri gibi şeyler bu manada necis veya pis sayılmazlar. Bunlar kir olabilirler. Ama peslik değil. Toz toprak içerisinde olabilir bir insan. Saçı başı toz toprak olabilir. Bu bu manada değildir. Bu kirdir. Temizliğin şüphesiz ana maddesi nedir? Sudur. cenab Allah suya verdiği bu hassayı hiç kim hiçbir maddeye vermemiş. En son elimizi deterjanla yıkarsak yıkayalım. Hatta şimdi... Bazı kolonya hastaları vardır. Kolonya dökerler. İki devirde ellerini bizim tıp fakültesinde, biz yurttayken epey bir arkadaş, yaklaşık 450 kişiydik. En az 50 tıp fakültesinden vardı. Yurt içerisinde onların devamlı kolonyaları, devamlı dezenfekte şeyleri olurdu. Sık sık ellerini dezenfekte ederlerdi vesaire. En çok onlar hasta olurdu neticede. Çünkü yani insan Cenab-ı Allah da vücuda bir direnç koymuş. Tabi yaşamak daima daha doğru olandır. Ama şunu diyorum. Şimdi elinize kolonya dökseniz veya dezenfekte etseniz bile en son olarak o suya tutmadan, o suyun nezahetini hissetmeden insanda o temizlik duygusu gelişmiyor. Ona elinizi yıkamadan yemek yiyemiyorsunuz. Son noktayı illa sözü ne söyleyecek temizlik konusunda su söyleyecek. Dünya kadar deterjan kullansan da, bilmem şunu yapsan da, bu su sana da, nasıl diyeyim, temizliğin efendisi sudur efendim. Dolayısıyla su söyleyecek ve sular hakkında. Şimdi sular diyorsunuz, suları paylaşıyoruz. Şimdi fıkıh ilminde de, başka alanlarda da o, sular birkaç açıdan bakarak değerlendirilmiştir, adlandırılmıştır, kısımlara ayrılmıştır. Bunların fıkıhta yerine göre önemi vardır. Her bir ayrılışın. Mesela A diyelim şey olarak. Tabi özelliğe sahip olup olmama açısından sular. Tabi özellik derken yaratılış özelliğine kast ediyor. Suyun bir yaratılış özelliği var. Tabi özelliğe sahip olup olmama açısından sular. Sular bu değerlendirme açısından iki ayrılırlar. Bir mutlak sular. Mutlak su şu demek, yani su deyince aklımıza ne gelir? Su deyince aklımıza vişne suyu gelmez. Şalgam suyu gelmez. Su deyince aklımıza ya yağmur suyu, kısaca o şeffaf yapısıyla, normal yapısıyla o su gelir. Zihnimiz biraz daha ileri gidince işte yağmur akla gelir, nehir dereler akla gelir, çeşmeler akla gelir, musluktan akla gelir... Eğer deniz görenlerden isek, deniz akla gelir. Şu olan. denizi ben ilk önce 6-7 yaşlarında görmüştüm. 7 yaştan denize de gitmeden önce de şöyle diyorlardı. Dümdüz ama öbür taraf görülmüyor. O kadar büyük falan. Ben aklıma hiçbir türlü hem dümdüz olacak hem de öbür tarafı görülmeyecek. Aklıma bir türlü sığdıramamıştım. Sonra gördük ama dümdüz değildi. Çok dalgalıydı benim ilk gördüğüm deniz. Do do dolayısıyla sis de vardı. Biraz öbür ucunu yine görememiştim. Ama akla sığmıyordu. Şimdi o deniz bu su dünya dünyanın çoğu biliyorsunuz su su ve büyük bir nimet. Yani hayat onunla var cenab Allah ne diyor? Biz her şeye suyla can verdik diyor. Doğru olan da odur. Büyük büyük bir nimettir. Akla gelen de mutlak kelimesinden hiçbir kayıt koymadan su denilince neyse odur. Mutlak suyu nasıl tarif ediyoruz? Tabi halini yani yaratılış halini koruyan içerisine mahiyetini değiştirecek başka maddeler karışmamış olan sulardır. Mahiyetini değiştirecek madde karışmamış olan tabi halde bulunan sulardır. Mesela içerisine mercimek katarsanız mercimek çorbası olur. Mercimek çorbasından önce su suydu. Mahiyeti Dolayısıyla değişti. Mutlak suyun üç vasfı ve iki tabiatı vardır. Böyle ifade edilir. Vasfları nelerdir? Rengi. Onun şeffaf bir rengi vardır. Renksiz deniyor ama yine de suyun bir rengi vardır. Hangi kaba korsan kabın rengini aldığı da doğru. Boşlukta ama onun kendine ait hiçbir şeyi onunla aynı denge kolay kolay bulmuyor. Rengi, kokusu ve tadı. Kendi renginin tam ne olduğu bilinmese bile içerisine bir şey karılınca o rengin bozulduğu biliniyor. O yüzden hani meşhur bir hikaye var. Bizans'ta mı anlatıyorlar? Bir havuza süt doldurun diye tembih etmişler. Geceleyin herkes gelecek bu gece akşam sığırlarının sağdığında birer kova bu havuza süt boşaltacak denmişler. Sarayın süt ihtiyaçları için. Millet tabii milletin kafası zeki. Ondan sonra bu kadar millet süt koyacak. Ben de bir kova su koysam. Millet içerisindeki su oldu ne olacak? Dolayısıyla kimse çakmaz diye gitmiş kova suyu koymuş. Sabahleyin bir bakıyorlar havuzda hiç süt yok. Hep mepe, olduğu gibi su. Herkes aynı şeyi düşününce havuzun içerisinde su dolmuş. Doğru olanı da oydu. Şimdi onun içerisine bir insan bir kova su katsaydı o havuzun rengi değişirdi. Yani süt katsaydı o havuzun rengi değişirdi. Sütün rengini bilmesek bile renginin bozulduğunu biliyoruz. İkincisi kokusu. Su normalde kokudur. Üçüncüsü de tadı. Kendine. Tabiatı ise ikidir. Bir inceliği yani akıcılık kabiliyeti. Yani incedir. İki akıcılık vasf vardır. Akıcıyla ikisi birbiri ama birbirini tamamlayan iki vasıftır bunlar. Yani kaynaklarımızda iki vasıf zikreder. İncelik ve akıcılık diye. Ama bu ikisi birbirini tamamlayan bir vasıftır. Bazı şeyler ondan daha hızlı akarlar ama onun gibi ince değildirler. Ne gibi? Cıva gibi. Cıvayı yerinde durduramazsınız. Ama cıva çok yoğundur. Bir litre cıva eşittir 13 litre sudur. Yani bir litreye şu kadarcık şeye civa doldursanız neredeyse zor kaldırırsınız. O derece ağırdır. Ama yere döktüğünüzde suyun iki katı hızlı gider. Onun için akıcılıkla o da farktır. Bir de birbirinden onlar barışık değildir. Çabuk dağılırlar. Birbirinden çabuk koparlar. Su o kadar çabuk o. Birbirini çeker. Su birbirine daha tutkundur. Evet. 2. Mukayyet sular. Mutlak sular demiştik. İkincisi mukayyet sular. Tabi özellikle olmayan sulara denir. Tabi özellikle olmayan sulara denir derken yapısından böyle gelmeyebilir. Sonradan katılan maddeyle tabi özelliğini kaybedebilir. Mesela üzümü sıkar suyunu çıkarsanız ne olur? Bu tabii değildir. Ama sonradan içerisine bir şey katılmamıştır. Ama mercimek çorbası demin dediğim gibi sonradan içerisine bir şey katılmıştır. Bunun gibi. Buna örnek olarak ne diyorsunuz? Mesela gül suyu Portakal suyu, domates suyu, kavun karpuz suyu çoğaltmayım işte <gülüyor> işte alır kabarım. Ka kavun karpuz suyu nokta nokta koyuyordum çoktur. Gül suyu. Şimdi bunların ileride yeri gelecek yani fıkha tesiri gelecek. Şimdi bir başka açıdan sular demin mesela ne demiştik tabi özelliğe sahip olup olmama açısından sulara ayırmıştık A diye. B kaynakları açısından sular. Mutlak sular diyeyim buna çünkü gül suyunu şunu bunu almayalım artık içerisine. Kaynakları açısından mutlak sulara ayırmakta fayda var. Başta herhalde yağmur suyunu. Nereden başlayacağımızı biz de bilmiyoruz. Yani denizler mi akan sularla oluşurlar? Yoksa bulutta yağmurlar mı denizden oluşur? Bu Cenab-ı Allah öyle bir şey kurmuş ki devran edip duruyor. Biz ne derece kıymetini biliyoruz? Vallahi alem. Çünkü bu suları biz taşımaya başlasaydık ne kadar taşırdık. Dünyanın çoğu çorak olurdu. Perişan olurdu tek kelimeyle. Bizim taşımamıza kalsaydı. Bakınız Kıbrıs'a su götürmeyi istediler. Adaların genellikle bir su sıkıntısı vardır. Kıbrıs'ın büyük olmasına rağmen Kıbrıs'ın da su sıkıntısı vardır. Kıbrıs'a Anamur'dan su götürmeye kalktılar. Dev balonların içerisine su dolduruldu. Bu suyu da deniz suyu Tatlı sudan daha yoğun olduğu için kaldırıyor. Geriye gemilere bu suyu sadece çekmek kalıyor. Yani taşıması için taşıma kaldırma değil çekme kalıyor. Çekip götürülüp başarılamadı. Projeden vazgeçirildi daha, daha sonra. Şimdi bildiğim kadarıyla deniz altından hat döşüyor, döşeniyor. Tamamlandı herhalde yine aldığım habere göre. Dolayısıyla Kıbrıs'a bu şekilde dipten su gidiyor. Taşınamadı. Suyun taşıdığı suyu taşıyamadılar. Yine Suudi Arabistan bir projeyle e, kutuplardan büyük buz dağı getirmeye kalktı. Ciddi önlerine, Kızıldeniz açıklarına böyle bir buz dağı getirecekti. Diyelim ki bir yılda, iki yılda o erir eri, eriyecekti, büyük bir dağ getireceklerdi. Hem havaya serinlik verecekti, hem de rutubet verecekti. Böylece faydalanacaktı. eriyi eriyinden de faydalanmayı düşünüyorlardı. Almadı. Gemiler okyanusu aşırıp da getiremediler Dünyanın parası gitti. Buz dağı da yarı yolda gitti. Öyle öyle kaldı. Bunu şunun için söylüyorum. Bigalı var mı bilmiyorum ama geçen son olarak Bigada diyorlardı. Metrekareye 110 e, kilogram yağmur düştü diye Metrekareye 110 kilo yağmur düştü. Ben İstanbul'u hatırlıyorum. Bir, bir selindeydi. 175 kilogram düşmüştü. Metrekareye 170 kilo, yani şu masa üstü kadar. Mazadan azıcık daha büyük. Bu herhalde 70'e 70 gibi bir şey. Yani o, o, o civarda. Biraz daha büyütün. Şu kadar mekana ne oluyor? 175 kilogram yağmur düşüyor. İstanbul'da şurası bile. Bunun gibi kaç metre? Kaç metre karesi bu? 300, 300 çarpı 175. Hesap edin. Ne yapar? 330 bin, 30 bin geçer. Artı bir şey daha. Neredeyse 40 bini geçer o rakam. 40 bin kilogram yani 40 ton. 40 ton şu binanın bulunduğu yer. İstanbul'u genelleyin. Kaç ton su eder iyi hesap edin. Bu binanın olduğu yere 40 ton su. İstanbul'un bütününe kaç ton su? İstanbul'da değil, daha büyük. Bunu Cenabı Allah denizden kaldırıyor. Bulutlar süzülüp geliyor. Ne kadar da rahat geliyor. İşle de zor değil. Şimşekler çakıyor ondan sonra gümbür diye boşaltıyor. Geçip gidiyor Cenab-ı Allah ta kolayca taşıyor. Kolayca basitinden şöyle şey yapalım. Cenab-ı Allah şu gadacık bir böbrek koyuyor. O nedenle çok iş başarıyor. Onun onda bir işini yapmak için dializ makinesinin büyüklüğüne bakınız. Tıpkı bunun bir örneği var. Birincisi herhalde yağmur suyu. Nereden taşıyorsa, nasıl taşıyorsa, görüyoruz taşıyor ediyor. Bize ibretini bile düşünmek kalmıyor. Onu bile düşünmekten uzağız ama o geliyor, yağıyor, boşaltıyor, gidiyor. Bir de bütünle tepemize gümbür diye de inmiyor. Ben hep aklıma o gelir. Normalde nedir yağmur? Sıcak soğuk tabakayla karşılaşır, yoğunlaşır ve yağar. Soğuk tabakayla karşılaştı. Olduğu gibi tepemize indi. Bütün yer ve her bütün binalar tuzbuz ederdi. Tsunami'nin yüksekliğini unuttum mu? Endonezya'yı yerle bir eden yüksekliğini unuttum. Ama 10 metrelik bir dalga bile şu anda gelse mesela sahilden 10 metrelik bir dalga bu binaları dahi yeri yeniden süpürür atar. O derece güçlüdür. Bunun siz gökyüzünden bu şekilde indiğini düşünün. Bir de doluyu bu kadar dolu bile kafamızı şişiriyor. Arabaları şey yapıyor. Bütün camakanları kırıp geçiriyor. Dolu şeklinde indiğini düşünün. O zaman herhalde daha felaket olurdu zannediyorum. Ama olması mümkün mü? Fizikte bu daha ön planda görülüyor. Ama Cenab-ı Allah ne oluyor? Iğıl ığıl yağıyor. Damla damla yağıyor. İncecik yağıyor. Topraklar emiyor. Hatta bazen öyle ince yağıyor ki bizde çişe derler. Halk arasındaki genel adı nedir? Ahmak ıslatan yağmurdur. Ahmaklar ıslatmıyor zannediyor da sonra ıslanıyor diye. Adını öyle öyle koymuş. Ama o toprak için bizim için de ne kadar büyük nimet onu da ayrıca düşünmek lazım. Kar ve dolu suyu herhalde yağmur suyuna katmak lazım ama kaynaklarımız ikinci bir şey olarak zikrederler. Kar ve dolu suyu. Onlar kalıcıdırlar. Kar ve dolu suyu. 3. Pınar çeşme suyu. Musluklardan aktığı için pınarları çeşmeleri unuttuk biz. 4. Dere nehir suyu. 5. Kuyu suyu. Kuyu suyunun fıkhatta baya bir önemi var. Yani günümüzde artık görmez olduk ama biz kuyuları hala köylerde var. Hala birçok yerlerde kuyular var. Çünkü kuyu hem kaynamaya devam eder. Siz üstünden aldıkça alttaki kaynayarak orayı yeniden, yeniden doldurur. Bunun kendine açık. Bir de ağzı açıktır. Rüzgarlar gelir gider. İşte kuşlar gelir gider. Ayrıca ciddi bir hükmü vardır detayı vardır. Biz o detaylara girmeyeceğiz ama farklı bir kaynak sudur. Bunun bilinmesinde faydalı vardır. Göl suyu dedik. Göl suyu tabi Vanlılar nazarında Van Gölü göl değil. Van Gölü'ne deniz diyorlar. Evet Van Denizi diyorlar. Van Denizi diyorlar. Çoruh şey ne? ne Bayburtlular da çor Çoruh Nehri'ne yani Çoruh diyorlar ama çoruhu nehir manasına kullanıyorlar. Daha çok. Yani bu çoruh nehri demiyorlar. Çoruh, nehre çoruh denir zannediyorlar. Hatta Bayburtlu İstanbul'a gelmiş boğazı görmüş. İstanbul'un çoruhu da ama büyükmüş ha demiş. Onun gibi nehirler var. Evet ve deniz suyu. Deniz suyu mesela içemezsiniz ama temiz sayılır. Abdest, alın, abdest alabilirsiniz yani kendine hükümleri. C dedik bir de onu yazalım da çünkü arkasından temizleyici olup olmama açısından sular. Fıkıh açısından önemli bir bölüm ama şu iki madde var onu yazalım. Akıp akmama açısından sular bu da önemlidir. 1- Durgun yani akmayan sular. akmayan parantez içerisinde durgun sular veya durgun parantez içinde akmayan sular. Nasıl yazıyorsanız çünkü durgun e, böyle bir şey iki manaya gelir. Bir dalgasız manasına gelir. Bir de akmayan manasına gelir. O manada olduğunu vurgulamak için. Öyle değil. dur Akmayan sular değil. İki, akan sular. Evet. Şu başlığı atın orada duralım. A, B, C dedik. Şimdi D temiz ve temizleyici olup olmama açısından sular. Burada durduk. Evet. Sorunuz varsa sorular aldık. Kitabın sağ tarafından değil sol tarafından gördüğümüz bölümler mi diyelim şimdi? Sağdan başlardı bizim kitaplar. Hep sağdan sorun soldan sormayın derdik. Şimdi de, tersine döndü. Evet. evet da Daha, Daha çok sorular <gülüyor> <gülüyor> Normalde isim dersiniz Soru patlaması oluyor hocam. Evet. Evet. evet. Evet daha çok soru sorulacak bölümlere gelmedi. O bölümlere gelince. Namazları kılmıyor, rekatlarını şuna buna gelince başladı. Kişi ergenlik çağından sonra ibadetlerini yapmıyorsa anne ve babasına günah yazılır mı? anne baba ergenliğe girmeden önce üzerine düşenleri yaptıysa hayır. Wala teziru vazratum vizra ukhra. Bir kişi kendi günahını kendisi üstlenir şüphesiz. Yani gösterdiği gayret kadar, gösterdiği emek kadar, şuur kadar inşallah bu sorumluluktan kurtulur. Anne baba çocuğuna bu duyguyu aşılamakla. Yani her zaman her insanın her istediği olmuyor. Bazen yapsanız da olmuyor. Onu şunun için söylüyorum. Nuh Aleyhisselam'ın yavrusu. Nuh Aleyhisselam son giderken bile çırpınıyor ki yavrum gel diyor. Ben tepelere çıkarım diyor. Sel bana zarar vermez. Ama sel zarar veriyor. Alıp götürüyor. Bazen olmuyor. Bunlar yani şunu diyelim evvela. Güzel evlerden güzel çocuk yetişir. Güzel çocuklar güzel ev kurarlar. Bu anadır. Doğru olan budur. Ama her zaman istenilen daima istisnaları vardır. Asiye'nin Firavun'un yanında sarayında yetişmesi gibi. Bunu bunun yanında işte Lut Aleyhisselam'ın hanımı gibi, işte Nuh Aleyhisselam'ın hanımı ve çocuğu gibi beklenmedik şeylerde, istisnalarda ne yazık ki oluyor. Evet. Evet. o sorumluluğu yerine getirmediğinden dolayı oluyor. Yani her namaz kılmayışından dolayı yerine sorumluluğu yerine getirmeyişinden de dolayı oluyor. Evet. Çocuklarımızı özellikle namaz için nasıl zorlamalıyız? E, zorlamamalıyız. <gülüyor> Mesela sabah namazına çocukları her zaman kaldırmak için e, zorlamalı mıyız? Çocukları 12 veya 13 yaşlarında e, deniyorum. Şimdi bakınız ayet-i kerimede yani ailene namazı emret ayet-i kerimesinde bir ifade var. Ne var onun içerisinde? Vos bir aleyha var ıstabara kelimesi en çok ve en zoru sabrın şeklidir. Tek çeşit sabrın adı da değildir. Yani bunu şöyle şekillendirelim. Ne yapacaksın? Yavrum kalk diyeceksin. Başına varacaksın. okşayacaksın, Yalvaracaksın. Bazen kızacaksın. Bazen ne yapacaksın? Vaat edeceksin. Bak şunu yaparsan şunu yaparsın. Bunu yaparsan bu ne edeceğim diyeceksin. Sonra bunun ara sıra oturtacaksın onu büyük insan gibi yavrum namaz şöyledir şöyledir diye ona ciddiyetle anlatacaksın. Bazen vaatlerden bile ciddi anlatmak, onu büyük adam yerine koyarak, değer verdiğinizi hissederek anlatmak daha büyük tesir yapar. Anlatacaksın. Sabır bütün bunların adıdır. Bütün bu gayretleri göstereceksin. Dolayısıyla bunun yanı zorlamadan ziyade budur. Bir de bizim insanlar, annelerimiz, ben çocukluğumu hatırlıyorum. Ondan dolayı oyuna gidiyor diye yani oyun yüzünden oynuyor diye dövülen çocukları hatırlıyoruz. Bunları hatırlıyoruz. Hiç oyun hakkı çocuğa verilmediğini neredeyse hat hatırlıyoruz. Ama çocuk fıtraten ona meillidir. Çocuk bakıyorsun oynarken ya oyunun tam tatlı yerinde bırakın bakayım hadi namazınıza kılın demeyeceksin. Yavrum oyunu bir noktada durdurun, namazını kılın, sonra huzurlu oynayın. Onlara öyle şeyler söyleyeceksin ki, seninle şuurlu olduğunu onlar da hissedecekler, düşündüğünü hissedecekler, kıramayacaklar. O oyunu onlar kolay kolay bırakamazlar. Ee, şimdi bir de başka sıkıntımız, eskiden sokakta oyuna oyunu şuydu buydu, şimdi bilgisayar başlarında oyun var, ucu ucu, gerisi de bitmiyor, tükenmiyor o oyunların. Ee, ne olacaksın? Bir iki kere uygun bir zamanda diyeceksin. Gerekirse varıp müdahale edeceksin. Belki e, öyle zorlama değil ama işin ciddi olduğunu ona hissettireceksin. Kısaca böyle bir mücadele baştan sona verilmeli. E, gerekirse bu. Dediğim gibi tatlı, hoş, büyük adam yerine koyarak olduğu gibi iş ciddi noktaya gelince de ciddileşmekten çekinilmeyecek. Yoksa anne, babala, baba, baba giderek ee, hareket azlığı inanın o da ayrı bir sıkıntı. Çocuklarda kas erimesine, vücut gelişmesine engel olacak boyutlara vardı. Evet. Sabah namazını elbette elbette kaldırın ama güzel kaldırın, tatlı kaldırın. A aslan oğlum, aslan kızım mı diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Hadi bir yolunu bulun. Istabar o demek. Evet, akşam te televizyondan koparmayı, oyundan koparmayı, yatırmayı bilmek. Evet. Kişi ergenlik çağından sonra ibadetlerini yapmıyorsa anne babaya günah yazılır mı? Cevabı geldi. <gülüyor> Yok, anne babaya yani çocukların ibadetinden dolayı değil. Kendi üzerine düşeni yapıp yapmamaktan. Tekrar vurguluyorum. Evet. İlk okuduğunuz ayet nedir? Ayet ayettir. <gülüyor> Zannediyorum e, şey... Elm ye nelli zelina ve o kastediliyor. ben ayetlerin numaralarını iyi bilmem ama Hadid suresinin 11. ayeti büyük ihtimalle. Hadid suresinin ben şöyle bilirim. Sayfanın sağ tarafında tam ortalarında. <gülüyor> evet. Hadid suresi 11 büyük ihtimalle. Bir ayet yukarı aşağı olabilir. Yanılıyor olabilirim. Evet. Oldukça ibretli bir ayet-i kerimedir. Günümüzde tekrar tekrar gö gözden geçirmesi gereken bir ayet-i kerimedir. sahabi bakınız yani onu, söylüyor, onu bile üzerine aldık. Kendimize düzen verdik diyor. sahabi ikaz edildik Rabbimiz tarafından. Ama bu ikaz asıl bize e çünkü hakikaten kalpler katılaştı. İstihama vurdum duymaz hale geldi. E örfün karşısında hayat akışılarının karşısında bazen dayatmalar karşısında bazen kanunlar karşısında ne yazık ki dönüp bakılması hale geldi. Niyet etmeden denizde yüzüp çıkan kişi eve gence abdest almadan namaz kılabilir mi? Abdesti bozulmadıysa Hanefi mezhebine göre kılabilir. Şafilere göre niyet şartı vardır. Hanefilere göre teğemmümde niyet vardır. Bu asli su asli olduğu için Hanefiler bu insan abdesti sayılı. Çünkü kullanımda hakiki e, temizlik maddesi olan su kullanılmıştır der. Tamam ama İmam Şafi Hazretleri madem ki ibadettir bunda da niyet olmalıdır diyor. 16 mı? Hadit ona 16 mı? Tamam tamam. Affen. Bir başka ayet-i kerime var 11. O da e, nasıl diyeyim? Hac suresinin 11'i onunla karıştı zihnimde. E, o da ayrı eee 10'daki ifade de şöyle. İnsanlardan niceleri vardı ki Allah'a kenarından, köşesinden dil ucuyla iman edenler. Davada menfaat bulursa kalırlar, menfaat bulamarlarsa arka döner giderler şeklinde bir ayet-i kerime. Ee, Hacı suresinin o da ayrıca çok ciddi bir ikaz edici ayet-i kerime. Ee, dolayısıyla o 11. ayet-i kerime o zaman. Birisin, tamam. Günümüzde çeşmelerimize akan sulara çeşitli mineraller karıştırıyor ve rengi de kokusu da değişiyor. Bu sularla abdest olur mu? Olur. Yani bu nevi karışıklıklar isir, temizleyici ve mikrop kırıcı Temizlik artırıcı şeyler, yüz, suyun yapısını bozmadığı sürece e, onlardan abdest alınız sıkıntı yoktur. Ya da bu temiz midir? Evet temizdir. Evet. Ee, Hazreti Hasan ile Hüseyin Efendimiz için Efendimizin cennet gençlerinin efendisi sözü Hazreti Hasan var, var. Efendisi sözü ne anlama gelir? sözü var. Ne anlama gelir? Gençlerin efendisi olacak. Önde, önde Önderleri olacak. Yoldaşları olacak. Aynı hususta cennette herkesin genç olacağını dair. Diğer rivayetle birlikte düşünüldüğünde izahat istiyoruz. Şimdi genç olarak izahı tabi zor. Bilmediğimiz bir alemin izahı daima zordur. Ama doğru. Herkes cennette genç olacak. Genç olacak derken peygamber efendim bir kadıncağız peygamber Efendimize sorular soru soruyor. Peygamber Efendimiz ona ne cevap veriyor? Yaşlı kadınlar yani cennete giremeyecekti. <gülüyor> Kadıncas ağlıyor bunun üzerine ciddiye alıyor, ağlıyor. Efendimiz hemen müdahale ediyor. Efendimiz şakaları çok uzun sürdürmez biliyorsun bu nevi latifeleri. Hepiniz cennete girdiğinizde inşallah genç olacaksınız diyor. Doğru. Ama genç zümre yani genç olarak cennet herhalde bir zümre oluşturulacak ve genç vefat edenlerden mi nice insan gençlik çağında vefat ediyor bilemiyoruz ama bu hadis-i şerif var ve sıhhati de doğru böyle bir ekip oluşabilir güneş ile ısıtılan sudan abdest alınır mı daha geriye gelme gelmedik o bölümlere ama yani belki bu detaylı doğru yerinde bir soru ee, şöyle diyeyim Peygamber Efendimiz güneşte ısıtılan, ısınan, ısınmış olan sudan abdest alınmasını doğru bulmadığını bir Hazreti Şerif'te e, ifade ediyor. Şimdi bu güneş sular var. Antalya'ya bir varıyoruz yüksekten bir bakıyorum bütün evlerin üstü dolu. Yani kirlilik derecesinde dolu. Ama kastedilen bu değildir. Yani kastedilen açık açıkta güneşin altında ısınan dolayısıyla bu tür ısınan suların mikrop toplumu oranı çok yüksektir. Bir de bunu ağza burnak göze e, veriyorsunuz. Bir bu kastedilmiştir. Yani hadis-i şerifte bu ilkaz vardır deniyor. Ama onun kadar ben ciddi olduğuna inandığım, bizim bu ülkeden doğru anlamamızın zor olduğu bir başka şey daha var. Sıcak ülkede sıcak suyla abdest ciddi bir hatadır. İlkaz bundan dolayı da olabilir. Yani vücut ısısı yükseliyor. Siz o ısıyı normal suyla ve soğuk suyla düşürmelisiniz. Uygulanması gereken budur ee, Neredeyse 44 dereceye 45 dereceye Gelmiş dış sıcaklığın içerisinde Vücut ısınızda yüksek ee, Vücut serinlik isterken Serinlemek için ters salgılarken Siz bunun üzerine Sıcak su şoku yaparsanız Bu sıhhat için oldukça zararlıdır İnanın tahmin ettiğinizden Çok daha zararlıdır Yani güneş çarpma Vücut ısısının dengesinin bozulması Çok anormal bir durumdur ee, görmek istemezsiniz. İnsanları çatır çatır o şeker gibi buzlar var ya o buzların içerisine yatırılıyor, yatırılıyor tamamen. Üzerine sıfır derecede su e, itfaiye suyu gibi tazlikli su püskürtülüyor. Vücut o şeyini düşürtebilmek, dengele kurabilmek için bu yüzden sıcak diyarlarda sıcak suyla abdest almasının mekruh olduğu da ayrıca kaynaklarda var bilesiniz. Bu o manaya olabilir. Yoksa soğuk ülkede, hijyenik ortamda Güneşin işte kabın dışını ısıtmış veya gün ısıyla ısıtma sistemi ısınmış e, sular değildir, kastedilir. Anlaşıldı Yaşlı kadınların üzerinden örtülme kalkar mı? Hiçbir kadının üzerinden örtülme kalkmaz. İmam Şafii rahmetullahi aleyh, yani 80-90'ın Şafii'ye, yani... Tesettür olmakla birlikte dışarıda dış elbisesinin kalkacağı kanaatindedir. Mısır'a gittikten sonra bu kanaatini değiştirmiştir. Yani yaşlı insanların daha olgun olduğunu görmüştür. E, bu insanların çekici cazibesi de yoktur ve benzeridir. Dış dünyada dış elbisesi ayrıca pardüsü, yani cilbap alma ihtiyacı yoktur e, kanaatindedir. Ama Mısır'a gidince kendi ifadesiyle söyleyeyim. Yaşlı iki insanın sokakta işaretleştiğini görünce kanatını değiştirmiştir. Demek ki vakada öbürü de varmış diyerek kanatını değiştirmiştir. Değildir. Onlar da dış elbisizdir yoksa örtüden azade değildir. Tamam. Ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alamin. Evet.